Namaza durduk. Namaz kılarken anne babamız bizi çağırdı. Belki yaşlılar yardıma ihtiyaçları varsa bu durumda ne yapmamız lazım? Namazı bozup onların yardımına mı koşmak lazım? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ala ve ala alihi ve Güzel bir soru sordunuz. Ee, yaşlı anne baba Evladı namaz kılarken seslenirlerse çocuk ne yapacak? Hakikaten evet. güzel bir soru. Malumunuz dinimiz anne babaya saygı göstermeyi, onların bir dediğini ikiye etmemeyi, mümkün mertebe onların isteklerini yerine getirmeye çalışmalarını emretmiştir. Salih evlat çok yani çocuk olması itibarıyla anne babasının gözünde, hı hı. onların isteklerine koşturacaktır. Şimdi sorduğunuz soru anladığım kadarıyla namazdayken nasıl olacak? Evet, durum farklı mı burada? Durum acaba? biraz evet farklılaşıyor. Diyoruz ki anne baba Allah ve Resulünün emrine aykırı olmadığı sürece, emrine aykırı hareket etmedikleri sürece. İstekleri Kur'an ve sünnete aykırı olmadığı sürece çocuk onların isteklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Şimdi biz namazları şöyle değerlendirebiliriz. Farz namazlar da nafile namazlar. Eğer evlat farz namazları eda ediyorsa ve anne babası da o esnada ona seslendilerse mümkün mertebe namazına devam edecektir. Ancak şöyle bir durum var. Eğer anne babanın hayati durumu, hayatı bir yani istekleri, hayati önem arz ediyorsa, hı hı. E, tehlikeli bir durumda iseler, e, örnek diyelim mesela bir kalp krizi başlangıcı, ya da bir yerden düşme, ya da ağır bir işte ağrı çekme şeklinde bir şeyse. Farz namazda da yine anne babası, babasının yardımına koşar. Ancak normal bir şekilde anne babası mümin, ancak evlatlarının namaz kıldığını bilmiyor. Evet. Bu durumda çocuk zaten anlaşılır. Babanın veyahut annenin ses tonundan acil mi, değil mi? Aslında çocuk anlar. Eğer acil bir durum, hayati bir durum söz konusu değilse, bu durumda namazını devam edecek eda ettikten sonra selam verip anne babasına buyurun efendim işte ne istediğiniz şeklinde işte sorarak tekrar onların isteklerini yerine getirmeye çalışır. Evet. Diğeri de dedik ki bir farz namazlarda durum buydu. Nafile namazlarda ise eğer anne baba hayatlarında işte dine muhayir bir şey yapmıyorlarsa, yani kasten diyelim, kasten çocuğu namazdan alıkoymak için çağırmıyorlarsa, hı hı. bu ayrı istisna bir şey, bilmiyorum. Bu memleketimizde böyle çok nadir örnek olur. Ancak yine de onu söylememde beis yok tahmin edersin. Evet. Yani illaki yani bu çocuk işte namaz kılıyor. <gülüyor> Özür dilerim. Buyurun hocam. Ee, namazına engel olalım, şeklinde bir yaklaşımları yoksa, ve çocuk nafile namazını eda ederken Hı -hı. seslendilerse, çocuk nafile namazını kesip anne babasının e, istediği şeyi yerine getirmeye çalışacaktır. Ancak bu konuda e, özellikle anne babalarda bu konuda hassasiyet sahibi olmaları gerekir. Yani çocuk namazını eda ederken mümkün mertebe seslenmemesi gerekir. Evet, namazdan alıkoymamaya koymamaya çalış. Namazdan lazım. alıkoymaması lazım. Zaten salih evlat anne babasının emrindedir. Zaten ay ayet kelime de buyurulmuştur. Yani Allah'ın dediğini yapanlar ve anne babalarının istediği şeylere göre işte istediklerini yerine getirirler. Yani Allah'ın emrinden sonra anne babanın rızası istenmiştir. Dolayısıyla zaten salih evlat bu konu da içerisinde olacaktır. Anne babasının isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır. Mümkün mertebe o esnada seslenmeseler daha iyi olur ancak acil bir durumdur hastane ortamıdır farklı bir şeydir yaşlıdır acil bir ihtiyacı oldu hemen seslendi evlat da hiç tereddütsüz nafile namazını bozup anne babasına yardım etmeye koşacaktır.